Açık radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla sesimizin ulaştığı her yere herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. 15 günde bir çarşamba günleri açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini konu aldığımız Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor. Her programımızda olduğu gibi bu programımızda da özel bir konuğumuz var ve kendi yaşama öyküsünü bizlerle paylaşacak. Bugünkü konuğumuz sevgili Sevgi Seymen. Sevgi Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz programımıza konuk olmayı kabul ettiğiniz yaşam öykünüzü bizlerle dinleyicilerimizle paylaşacaksınız bugün çok mutlu ettiniz bizi sağ olun. Ben çok teşekkür ederim bu fırsatı bana verdiğiniz için. Ee, peki dinleyicilerimiz merak ediyordur Sevgi Seymen kimdir? Nerede başlamıştır yaşam öyküsü nasıl başlamıştır? Ee, sevgi Seymen Ankara doğumluyum öncelikle 6 Nisan 1971 Bahar ayı doğumluyum. Evet. Üç kız kardeş arasından ortanca olduğum için rahat bir çocukluk geçirdim diyeyim. Ee, annem babam babam işçiydi. Annem ev hanımıydı. Ee, yeni mahallede, Ankara yeni mahallede büyüdüm. O yüzden çok avantajlı bir çocukluk geçirdim. Eski evler bilir misiniz bilmiyorum. Ankaralılar bilir muhtemelen. Yeni mahalle eski bir yerleşim yeri. Evet. İki katlı evler, bahçeli olan evlerde büyüdük. Büyüdük. Ee, bunun avantajını çok sürdüm. Bahçemizde e, top oynayarak, koşarak, oradan oraya atlayarak güzel bir çocuk geçirdim diyebilirim. Peki o yılların Ankara'sında çocuk olmak anladığımız kadarıyla çok da özgür olmak, çok rahat eğitim. olmak keyifli bir süreçti. Peki e, o yıllarda sevgi nasıl bir çocuktu? Daha çok hareketliydi. Erkek çocuklarıyla oynadığımı söyleyebilirim. Kızlarla da oynuyordum ama hani daha çok işte bazı oyunlar vardır. Kızlara karşı üstünlüğümü e, daha net gösterebileceğim oyunları onlarla oynardım. İp atlama, işte seksek oyunları. Her şeyi ben kızlarla e, nasıl diyeyim? Erkeklerle oynayıp kızlarla da üstünlüğümü onlara kabul ettirebilmek adına sanırım şimdi öyle düşünüyorum. Neden oynadığımı. Çünkü kızları çok sevmezdim açık söyleyeyim çocukken. <gülüyor> ee, bir de evet. üst komşumuzun oğlu küçük oğlu benim yaşımdaydı. Erkek olduğu için onunla daha çok gezinirdi. Mahalle aralarında. Hani kız çocuğu gibi değildim açık söyleyeyim. Ağaçlara tırmanan. Duvardan duvara atlayan. Biraz da ailemin şöyle bir şeyi vardı. Beni kısıtlamadılar hiçbir zaman. Evet. Ben ortanca olduğum için herhalde. Benim... ...ablamı daha çok kısıtlarlardı... ...o daha e, gösterişli diyeyim o zaman için... ...güzel bir genç kızdı... ...ona yasaklamalar gelirdi... ...bana gelmezdi... ...ben onun rahatını da sürdüm açıkçası. Ne güzel... ...peki hareketli bir kız çocuğu... ...daha çok erkeklerle evet. oyunmayı tercih eden... ...koşturan... E, ...daha fiziksel aktivitelerin yoğun olduğu... ...bol olduğu... E, ...hoplayıp zıplayan bir kız çocuğu... ...gözümüzün önünde evet, canlanıyor. Evet, Peki O da ama şöyle bir şey vardı... E, ...mahalle kültürüyle büyüdüğümüz için... ...korkularımız, kaygılarımız yoktu... ...biz gece yarılarına kadar oynadık... Ne güzel. ...yani oyunla büyüdük... ...ailelerimizde ya annelerimizde... ...o zamanki evlerin... ...şöyle bir şey vardı... ...merdivenleri vardı... ...merdivenlere otururlardı annelerimiz... ...çekirdek çitlerler, çay kahve içerler... ...biz de onun verdiği rahatlıkla... ...çünkü çağıran kimse yok... ...çünkü onlar da sokakta otururlardı... ...biz onun gönül rahatlığıyla... ...her şekilde oyunla büyüdük. Ne güzel. Yani 71 dönemi... ...benim o mahalledeki... ...tüm arkadaşlarım böyleydi. Şimdi çocuklarıyla kıyaslanınca... ...aslında tabii. şimdiki çocukları birazcık... İnanılmaz şanssız olarak görüyorum. Ee, belki bizden... ...bizim kuşaklardan... ...daha fazla şeye sahipler bugün... ...daha fazla zenginlik içerisinde... ...tırnak içinde zenginlik diyorum... ...daha fazla imkana sahipler. Çok. Ama... Ee, o dönemki e, o sokakta büyüyen çocuklar sokakta mahallenin çocuğu olarak büyüyen e, ve o arkadaşlıkları geliştiren paylaşmayı öğrenen e, beraber e, oyun oynayarak sokakta geçirdikleri zamanı beraber paylaşarak büyüyen çocuklar nesiller e, daha şanslıydı diye düşünüyorum. E, giderek çocuklarına yazdık ki sokaktan da kopmaya başladılar. Evet, bu bizim hayatımıza da çok olumlu etkiledi çünkü oyunla büyümek. Evet, Bu, bu oyunla... inanılmaz büyük bir avantaj çocuk için. Oyunla büyümeyin sizin hayatınızdaki etkisini ayrıca sonra değineceğiz. Peki okulla arası nasıldı o yıllarda Sevgi sevmenin? Şöyle okulda çok mu parlak bir öğrenciydim? Hayır. Ama sorumluluklarını bilen ben çok net biliyorum o da oyun oynayabilmek için herhalde. çantamı. mı Kenara atmazdım bile okuldan gelir gelmez önlüğümü bile çıkartmadan ödevlerimi yapan, bütün sorumluluklarını yerine getiren, elinden geldiği çabayı gösteren, sınıfta da uyumlu ama dediğim gibi hani oyun oynamak için diye düşünüyorum çabucak bitireyim kimse beni sıkıştırmasın ödevin var mı yaptın mı demesin öyle bir çocuktum. Ama okulda dediğim gibi öğretmenlerime saygıda da kusur. Kusur etmezdim, herkesle anlaşırdım ee, ama hani mat sayısal derslerimi düşündüğüm zaman çok başarılı değildi. Yani orta karar bir öğrenciydim. Peki sayısal derslerde orta karar bir öğrenci ama okuldaki sorumlulukları yerine getiren bir öğrenci. Daha sonra bu öğrenci büyüyor, ilkokul, ortaokul, liseyi tamamlıyor ve üniversite çağı geliyor. Ne yapıyor üniversitede? Üniversiteden önce ben şunu söyleyeyim, Lütfen. ben ilkokuldan, ilkokul 4'ten itibaren voleybol ya okulumuza ismi hala hatırımdadır Salim Şekercan, dışarıdan bir öğretmen tutulmuştu, voleybol takımı kurdu, ben o takımda yer aldım, ellerim dışarıda soğukta, kar, kış, kıyamette bile ellerim çatlayana kadar kanardı çatlayıp, Vankarın mayasında çatlaması normal. Kendi başımda. Voleybol oynuyordum. Top top edinmiştim evde sürekli top oynuyordum. E, Ank hiç kaçırmayan bir öğrenci. Ortaokulda keza öyle, lisede de öyle. E, voleybolla e, öğretmenlerin e, ilgi alanına girmiş bir öğrenciydim. Üniversitede o, üniversite voleybolla girdim Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne. Daha sonra apayrı bir branşa yöneldi. Peki yani o çocukluk döneminde... ...sokakta oyunla büyüyen... Sürekli hareketli olan ve artık e, hem cinslerine göre e, daha kendisini güçlü hisseden ve daha çok erkeklerle o gücünü sınayan e, Sevgi Sevmen büyü, büyüme evresinde ortaokulda lisede voleybolu tanışıyor. Ve voleybolda sürekli e, voleybol artık bir e, tutku haline geliyor kendisinde. Evet. Ve bu evet. üniversiteye de üniversitedeki seçtiği branşı da etki ediyor ve beden eğitimi bölümüne... E, giriyorsunuz üniversitede. Sonra evet. e, beden eğitimi öğretmeni olmaya karar verdiniz demektir. Bunu bilinçli ve isteyerek yaptınız herhalde. Şöyle bir şey oldu. Aslında bu e, öğrencinin yani çocuğun hayatında yönlendirici öğretmenlerin çok büyük etkisi olduğunu şimdi tabii biliyorum. O zaman Türkçe öğretmenimi çok seviyordum. Türkçe öğretmenimi olsam, işte inkılap tarihi öğretmenimi çok seviyordum ve bu derslerde çok başarılı oldum. E, acaba tarih mi okusam? Yani lisede böyle bir ayrıma girdim. E, hepsinin de isimleri çok net aklımda. Çiğdem Cildam vardı beden eğitimi öğretmenimiz. Hem de sınıf öğretmenimiz. Ondan e, çok etkilenmiştim. Acaba beden eğitimi okusam? E, tabii ki böyle bir çocukluktan sonra beden eğitimi daha ağır bastı. Ve Gazi Üniversitesi beden eğitimine girdim. Peki girdiniz, girdikten sonra hayatınızda neler değişti, neler oldu? Neler değişti? Ee, şöyle bir şey oldu. Ben voleybol branşından girdim. Sınavda voleybol branşını uygulayarak girdim. Sonrasında handbol dersi var. Handball dersini ilk defa gördüm. Ee, Keza bizim ortaokulda bir handbol takımı vardı ama hiç ilgilenmedim. Çok da kaba saba bir spor olarak düşünüyordum açıkçası. Sonrasında handball derslerine e, sol ayakla sıçramam gerekiyor derste. Ben çift ayak sıçrıyorum voleyboldan gelen alışkınlık. Onu bir türlü atamadım. Öğretmenimiz de çok disiplinli bir öğretmendi. Sürekli üstünde durup bana he, sürekli kızdı. E, ben de bu dersten soğumaya başladım ve 7 kamsızlık e, hakkımız vardı. Yedisini de doldurdum. Evet. E, artık Kaçış yolum yok. Birkaç kere de hastayım diye kenarda oturdum. En son noktada o gün maç yapılacak dersiz uygulamasında ben dedim şey kaleye geçeyim o zaman. Kale bana cazip geldi çünkü voleyboldan geçtiğim için itme kalkmadan hoşlanmıyorum. Böyle e, daha naif, ol, naif oluyorsun voleybol oynadığın için. Evet. Handball daha mücadeleci. Handball'da, handball'da kalede bir alanınız var. O alana kimse giremeyeceği için en evet. azından Kim daha kişi güvenli kişi bir alan olarak görüyorum. Evet. Tamamen aslında bir kaçış köşiş yolu olarak. İçinlanmadığım için. Evet. Peki ee, ondan kaleye geçmek eve verdiniz. Evet kaleye geçtim ve voleyboldan gelen altyapım nedeniyle çok e, başarılı oldum. O dönemde Gülşen de öğretmenimiz, handbol dersine giren öğretmenimiz. Kendileri toprak mahsulleri ofisini lige çıkartmak için bir takım arayışı içerisindelerdi. Beni de o takıma aldı ve o takıma girmemle birlikte benim hayatım değişti. Aslında voleybolcu olmak istiyordunuz, voleybol ile evet. ilgileniyordunuz, beden eğitimi öğretmenliği okuyordunuz. Ve e, tamamen dersten, handbol dersinden kaçmak için bir kaçış yolu olarak kaleye geçip bari kurtulayım diye düşündüğünüz anda evet, evet. aslında çok yetenekli bir handbol kalitesi olduğunuz ortaya çıktı. E, ve bunu keşfeden hocanız da sizi bir e, takıma yönlendirdi. E, ne oldu o takımda? Başladınız mı handbola profesyonel olarak? Başladım. Birkaç kere e, vazgeçtim. Çünkü kalecilik çok zor. Kalecilik, handbolda kalecilik inanılmaz psikolojik savaş. Evet. Her golü yediğimde ben bıraktım. Yani savunmanın da onda hatalı olabileceğini o zamanlar düşünmedim. Kendi kendime o sorumluluğu üstlendim. Fazla sorumluluk sahibi olmam nedeniyle herhalde. Ağladım, sızladım. Ben dedim bunu yapamıyorum. Bana göre bir branş değil. Hocam işte yapacaksın, zor ama yapacaksın, yapacaksın. E, ve o takımla biz uzun yıllar şampiyon olduk liglerde. Toprak mahsuller Ofisi. Dönem dönemde namalup olarak o e, maçlarımızı bitirdik. Hiç yenilgisiz. E, ve ben orada e, kalecilik yaptım. O esnada genç milli takıma, ikinci senemde genç milli takıma çağrıldım. Daha sonrası da arkası geldi zaten. Ee, cidden, hani ben voleybolda başarıyı e, düşünürken, hayallerini kurarken ki önüme çok da e, fırsatlar doğdu ama ben e, o anki bilmiyorum neden biraz boş bulunuş ya da arkamdan birisini iktirmemesi nedeniyle o kararları alamadım. Voleybolda o noktaya gelemedim. Ama üniversitede bu hayalim gerçekleşti. Herhalde her çocuğun öyle bir hayali vardır kendi istediği alan bu spor olabilir, edebiyat olabilir, sanat olabilir ama hayaliniz vardır. Benim de hayalimde evet milli takım vardı. O mertebeye ulaştım. Yani aslında dersten kaçarken... O ders hayatınızın tam ortasına geldi. Ve siz handballla beraber e, sonrası geldi dediğiniz kısmı da birazcık açalım istiyorum dinleyicilerimiz için. Siz e, handball milli takımının kalesini korudunuz uzunca yıllar. E, aynı zamanda e, bahsettiğiniz gibi toprak mahsuru ofisi takımıyla keza başka takımlarda da herhalde görev aldığınız sonrasında yanlış hatırlamıyorsam evet. başka takımlarda da çok başarılı sonuçlar elde ettiniz o takımların kalesini korudunuz namalüp Türkiye şampiyonlukları elde ettiniz birçok başarı geldi birazcık o dönemlerden bahsedelim ve bunun yanı sıra siz çünkü beden eğitimi öğretmenliğinde devam ettirdiniz bildiğim kadarıyla bırakmadınız hem öğretmenlik yapıp hem de milli bir handbolcu olarak o çok sevmediğiniz başlarda çok hoşlanmadığınız handbolda aslında içinizde ...o kalecilik cevheri ortaya çıktıktan sonra da çok başarılı bir mil takım oyuncusu olarak da uzun yıllar hizmet ettiniz o formaya. Birazcık o yılları açalım mı? Neler oldu, neler yaşandı, neler yaptınız? Üniversite zaten çok keyifli okudum. Yani inanılmaz güzel bir sınıfım vardı. Ee, okulumu çok severek, yani öğretmenlik çok isteyerek edindiğim bir meslek... Hiçbir zaman pişman olmadım bu konuda. E, handbolu da en başta dediğim gibi e, istemeyerek oldu ama sonrasında voleybolun üstüne geçti. E, i̇nanılmaz keyif aldım çünkü handbol çok zor. Ama bir o kadar da bütün yetilerini e, kullanabildiğin, zekanı, sıçramanı, dayanıklılığını, her türlü e, fiziksel ve mental özelliklerini sunabildiğin bir branş. TMO'da oynadım, 4 sene oynadım ve eşimle de aynı kulübün sporcusuydu. Aynı üniversitedeydik ama benden bir büyük sınıftaydı. Handball sayesinde onunla tanıştım. İşte üniversite sonrasında evlendik. Handbol hayatınıza, yani, hayat arkadaşınızı da kazandırmış evet, oldunuz birlikte. Yani ben handbola açık söyleyeyim, handbola çok şeyimi borçlu borçlandım. Ya mesela e, ilk atamam... ...Millilik sayesinde Ankara'ya oldu. Evet. Onun avantajını da çok... E, ...kullandım diyebilirim. Peki... E, ...Hentbol hayatınıza bunları kattı. Ama siz bu arada... E, ...dediğim gibi beden eğitimi öğretmenliğine devam ettiniz. Birçok öğrenciyi yetiştirdiniz. Keza bu süreçte birçok handbolcuyu da yetiştirdiniz. E, aynı zamanda da... E, Milli sporculuğu bıraktıktan sonra aktif spor yaşamını bıraktıktan sonra da handball hayatınızda devam etti bildiğim kadarıyla Evet, evet şu anda hala yani kulüpte çalışmıyorum ama okul takımlarıyla çalışıyorum ya O süreç şöyle ilk öğretmenliğe başladım aktif sporcu olduğum için öğrencilerimi handball alanında yetiştirmeyi o dönem düşünemedim açıkçası Zaten okulum salonlu değildi çok küçük bir okuldu Sonrasında etim atandım. Oradaki okulumda bahçede çalıştık. Bir grubum vardı. Evet. Hatta o okulumdan trenle gidiyorduk salona. Servis aracı imkanı falan yoktu. Eşim de bana yardımcı olmuştu. Orada bir takım kurdum. Hala öğrencilerimle haberleşirim, görüşürüm. Sene sanırım 94. Evet. Şu anda 23 sene 24 sene 25 sene olmuş öğrencilerimle haberleşir görüşürüm onlar benim ilk takımım çünkü hı hı. Ee, onlarla başladı sonra bir ara verdim çünkü olmadı antrenman bir aile kurmuşum öğretmenlik üç işi bir arada götürmek çok zor oldu ee, uzunca bir süre bu işi hani yarım yaptım açıkçası. Çok profesyonel yapmadım yetiştirmek adına. Sonrasında şu andaki görev yaptığım okula atandım. Spor salonu var şu anki okulumda. 98 evet. doğumlularla başladık eşimle birlikte. O yaş grubuyla iki kere Türkiye şampiyonu oldu. 2000 doğumlularımla bir Türkiye ikinciliği aldı okulum. Bir Türkiye dördüncülüğü var 2002 doğumlularıyla. Sonra... Hiç kızlarla bir başarımız olmamıştı. 2005 doğumlularımla 2 sene önce de Türkiye şampiyonu oldu. Ne güzel. Şu anda hala onlarla devam ediyorum. Ama işte TEOK işte sınav kaygısı yüzünden bırakan sporcularım var ama onlara handbolla, çünkü benim handbolla borcum var. Ben de onu bir şekilde yeni handbolcular kazandırarak bu camianın büyümesini sağlamaya çalışarak evler geleni yapmaya çalışıyorum. Ee, mesela şu anda milli takıma giren 3-4 tane yok 4-6 e, öğrencim var. liglerde oynayan öğrencilerimiz var. Bunlar e, bizzat benim okuldan yetiştirdiğim öğrencilerim. Ne büyük bir onur olması sizin için çok iyi solcu de. olur dediğim gözümün parladığı öğrencilerdi. Şahane çok beni gururlandıran çok öğrencim var açıkçası. Ne güzel, ne mutlu size. Yani sizin üniversitede hocanızın e, karşınıza çıkması ve üniversitede aslında keşfettiği içinizdeki o yeteneği... ...siz bugün Ankara'da... E, daha küçük yaştaki çocuklarla beraber e, başlayarak handbola, onları handbola başlaması için yönlendirerek onlara sağlamaya çalışıyorsunuz bu imkanı. Ve e, keşfettiğiniz o yeteneklerin ortaya çıkmasına yardımcı olduğunuz çocuklar bugün milli takımda e, kulüplerde ve e, Türkiye'de e, milli formu altında ya da e, farklı kulüplerde handbola hizmet ediyorlar. Ve onların içindeki o ilk kıvılcımı yakan kişi sizsiniz e, ve keza eşiniz. Serdar Seymen, Türkiye'de handbola hizmet etmiş iki önemli isim. Peki, sevgili Sevgi Hocam diyeceğim izninizle. Sevgi Hocam, baktığınızda bugün çocukların spora ilgisine, Türkiye'de handball gibi farklı branşlara çocukların yönelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çocuklar sporla ilgililer mi? Farklı spor branşlarını futbol dışında, basketbol dışında farklı futbol, spor branşlarının farkına varabiliyorlar mı acaba? Bunun öğretmenin elinde olduğunu ben anladım. Ben şunu düşünüyordum, futbolla kimse yarışamaz diye düşünüyordum. Ama sevdirdiğiniz zaman, çocuğa yaklaşımınız farklı bir noktaya gittiğinde hiç e, istisnasız, hiç ön yargısı olmadan size geliyor. Yani çocuk çünkü oynamak istiyor, bu futbol olsun, voleybol olsun, sadece ilgi bekliyor. Onun e, iyi olduğunu, onun Belli bir beceriye sahip olduğunu, onun başarılı olduğunu siz ona sunduğunuzda hiç düşünmek sizin geliyor. Ama sevmesi lazım. Bizim branşımız bilinmediği için çocuk önce bir ön yargısı oluyor en başta. Hocam ben yapamam ki diyor mesela. İşte takımdaki arkadaşların mutlaka iyidir. Ben e, kendi sınıfımdan öncelikle alıyorum. Sonra ba başka sınıflarda derslerinde görürsem. E, Açıkçası izlediğimde sen onu diyorum mesela handball takımına gelmek ister misin? Bir gel antrenmanda seni deneyelim dediğinde ben yapamam diyor. Öyle bir önyargı var maalesef handball ile ilgili. Evet. Çünkü o kadar zor ki handballcuyu kazandırmak. Futbolu oynuyor bahçede. Voleybolu bahçede oynuyor. Basketbolu oynuyor ama handballu bilmiyor. Sıfırdan en temelinden bir öğrenci yetiştirmek bizim için çok zor. Ama sevdirdiğiniz zaman çocuk öylesine güzel geliyor ki hiç kaygısız ve zaten onunla ilgili yani handball'a sporcu yetiştirirken ben 26 senelik öğretmenim yani 26 senem bitti 27. senemi çalışıyorum inanır mısınız yani o kadar oyun biriktirdim ki Çocuklara oyunla sevdirebilmek adına. Şu anda deseniz ki hocam bir kitap çıkaralım çıkarabilecek noktaya geldim. O kadar oyun araştırdım çünkü. Nasıl sevdirebilirim endpul'u ne yapabilirim? Çünkü bize öğretilen karşılıklı karşı, karşıya pastı. Çok böyle nizami sıradan. Bununla gelirse öğrenci ikinci antrenmanda bırakır. Sıkılır. Handball'da eğlenceli hale getirdiniz. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Ben de hayatım boyunca çocukken... ...hep önce futbolla tanışıyoruz... ...bütün e, ülkemizde yaşayan çocukların... ...genel kaderi olarak. E, futbolda çok kötü futbol oynuyordum. E, oynayamıyordum hatta. Ve hayatım boyunca çok kötü... ...bir sporcu olacağımı düşündüm. Başka hiçbir sporu ...yapamayacağımı. Çünkü futboldaki... Hı hı. ...başarısızlığımdan dolayı... ...sonra sonra... ...sonraki yıllarda ben de çok geç fark ettim ki aslında... ...futbol dışında birçok spor branşında... ...başarılı olabilirmişim, öğrenebilirmişim yapabilirmişim. Bugün siz Ankara'da birçok çocuğa bu imkanı sağlıyorsunuz ve handbolu eğlenceli hale getirerek onların hayatından e, birinci sırada olan belki futbolun üstüne handbol çıkartıyorsunuz. Onların hayatının mesleği olmasını sağlıyorsunuz. O yüzden yaptığınız iş çok önemli, çok kutsal. İyi ki varsınız demek istiyorum ve artık programımızın son saniyeleri. Son söz. Dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz, ne paylaşmak istersiniz? Aa, ne söyleyebilirim? Öncelikle e, öğretmen mesleğinin ben kendim öğretmen olduğum için demiyorum ama kendi hayatımda öğretmenlerin benim hayatımda çok belirleyici olduğunu biliyorum. Öğretmenlere e, çok büyük insanlar gözüyle bakıyorum. Gelecek nesli Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi gelecek nesilleri öğretmenler yaratıyor. Bu kesin sadece öğretmenlere yargısız yaklaşsınlar. Çocukların oyunla büyüsünler çünkü oyunlar onlar için çok büyük bir e, veri topluma kazandırabileceğiniz çocuklar oyunlarla var oluyor. Kuralı öğrenmeyi kaygısızca o oyunda oyun sayesinde öğreniyor. Oyunla paylaşımı öğreniyor. Oyunla arkadaşının rakibine saygı duymasını öğreniyor. Ben oyunla e, çocuklarımızın oyunla büyümesini e, istiyorum velilerimizden. Ee, insanlarımızdan, toplumumuzdan, çocuklarını e, internette, telefonla bir araya bırakmamalarını ve kaygısızca dışarıda oynamaları için e, zaman oluşturmalarını istiyorum. E, ve en başta 2019 yılının da bütün Türkiye'ye sağlık ve mutluluk barış getirmesini diliyorum senin aracılığınla. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Sevgi Hocam. Programımızda konuk olduğunuz yaşam öykünüzü bizlerle paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz size. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet efendim bugün programımızda sevgili Sevgi Seymen konuktu. Sevgi Seymen bir milli sporcu eski milli handbolcu. E, ve aktif spor yaşamını bıraktıktan sonra da e, hala milli takımlar düzeyinde olsun, kulüpler düzeyinde olsun ya da okul takımları düzeyinde olsun Türkiye'de handbola hizmet eden bir isim. Ve Sevgi Sevgiman aslında bir öğretmen her şeyden öte. Hem de küçük yaşta çocukların içerisindeki o spor aşkını yakan, o ilk kıvılcımı yüreklere e, aşılayan bir öğretmen. Bugün yetiştirdiği isimler Türkiye'de handball'da çok başarılı olmuş, milli takımlar düzeyinde bu ülkeye hizmet eden önemli isimler. Ve kendisi yaşam öyküsünü bizlerle paylaştı. Bir kere daha gördük ki aslında bir gün kendisi dersten kaçarken tanıştığı handball onun yaşamı haline döndü ve çocuklar oyunla sporla erken yaşta tanışırlarsa erken yaşta çocuklar sokakta özgürce hareket alanı bulurlarsa ilerleyen yaşlarda çok daha farklı farklı noktalara hayatları sürüklenebilir. Sizler de yaşam öykülerinizi paylaşmak isterseniz Kentin Gizli Öyküleri programında bu mikrofon sizlere de açık. Bizlere ulaşabilirsiniz. Facebook ve Instagram üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfasını takip edebilirsiniz. İki hafta sonra çarşamba günü saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde bizler yine burada olacağız. Sizleri de bekleriz. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Ömer Şahin. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.